Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama ben Kardeşler İnşallah Bugünden itibaren her salı Allah nasip ederse Ebu Muaz hocanın Kitap ve sünnet ışığında Sahih-i İlmihal Kitabını inşallah işleyeceğiz Rabbim anlayıp amel etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. İlk bölüm, Taharet bölümü <gülüyor> sular ve kısımları. Birinci kısım temiz ve temizleyici olan sular. Kendisi temiz olan ve başkasın, başkasından hasedi ve necaseti giderip temizleyici olan sulardır. Suların ilk kısmı. Hem kendisi temiz de hem de Necasetten ve hasetten bir su. Bu birincisi yağmur suyu. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Biz ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik. Furkan Suresi 48-49. ayetlerinde. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat etmek, ettirmek için üzerinize gökten bir su yani yağmur indiriyordu. Enfay Suresi 11. ayette. İkincisi kar ve dolu gibi aslı su olanlar. Kar ve dolu gibi aslı su olanlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz için tahrime tekbirini alınca kıraate geçmezden önce bir müddet sukut buyurmuştur. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü Ana babam sana feda olsun Tekbiriyle kıraat arasında Sukut Esnasında ne okuyorsunuz Bana şu cevabı verdi Ey Allah'ım Beni hatalarımdan öyle temizdeki Kirden Paklanan beyaz elbise gibi olayım Allah'ım beni Hatalarımdan su Kar ve dolu ile Yıka diyorum Buyurdu Bu da sahih Bukhari, Müslim, Ebu Davud Nesai'de geçiyor. Üçüncüsü de pınar ve kaynak suları. Pınar ve kaynak suları. Allah subhanehu ve teala görmedin mi Allah gökten bir su indirdi ve onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi. Zümer suresi 21. ayette. Deniz suyu var. Deniz suyu temiz ve temizleyici bir su. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan bir adam Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a gelip "Ey Allah'ın Resulü, biz gemiye binip ve beraberimizde az bir su alabiliyoruz. gemide. Abdestimizi bu suyla alsak susuz kalacağız. Deniz suyuyla abdest alabilir miyiz?" diye sordu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, "Evet, denizin suyu temiz ve meytesi helaldir." buyurdu. Meytesi yani ölüsü. Denizin suyu temiz, meytesi ölüsü helaldir." buyurdu. Bu da Sahih Malik'te, bu Davud'da, Tirmizi, İbn Mace, Nesai'de geçmekte. Hatta Darimi, Ahmet'in Müsned'inde, Hakim'de, İbn Huzayme'de de var. Uzun süre beklemekten dolayı değişerek acılaşmış su veya ağaç yaprağı, sabun, yosun ve benzeri karışmasından korunamayan sular. Yani içinde ağaç yaprağı düşen veya yosun oluyor ya bekliyor yosun oluyor. Veya sabun düştü gibi değişik değişik şeyler var. Bekle e, beklemeden dolayı tadı ve rengi değişmiş olan suyun temiz oluşu hakkında alimlerin şey <gülüyor> ittifakı vardır. Deri ve bakır kaplarda değişen sular ile balık gibi deniz hayvanları sebebiyle değişikliğe uğrayan sular da böyledir. Bunun delillerine gelince şöyledir. Ummatiye el-Ensariye radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın kızı Zeynep radiyallahu anh vefat ettiği zaman yanımıza girdi ve onu sidirli su ile 3 veya 5 veya 5 veya gerek görürseniz daha fazla yıkayın sidirli su ile. Sonuncu yıkamaya kafur koyun bu koku veren bir şey Allahu alemu kafur sidr koku veren bir bitki bu Resulullah Aleyhisselam koyun yıkama işini bitirdiniz mi bana haber verin buyurdu. İşimiz bitince Resulullah Aleyhisselam'ı çağırdık. Bize kendi zarını verdi ve ona önce bunu sarın dedi. Kendi üstünden Peygamber selam çıkarıyor. Önce bunu sarın diyor. Bu da sahih Buhari'de, Müslim'de İmam Mali Muvattası'nda, Ebu Davut'ta, Tirmizi'de ve Nesai'de geçmekte. Ummu Hani radiyallahu anh, Resulullah ve Meymune radiyallahu içinde hamur izi olan bir kapta guslettiler. Abdullah bin Zeyd radiyallahu anh'dan Resulullah geldi ve ona bakı bir tas ile su getirdi. Ondan abdest aldı. İbn Abbas ve Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayetlerde Resulullah Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın deri kaplardan abdest aldığı istince yaptığı anlatılmıştır. Necaset karışan fakat tadı ve rengi kokusu değişmeyen sular. İçine necaset giren ama tadı, rengi, kokusu değişmeyen sular. Ebu Saide el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ey Allah'ın Resulü biz senin için bu da kuyusundan su alıyoruz. Halbuki onun içerisine ölmüş köpeklerin leşleri, kadınların hayiz bezleri ve insanların pislikleri atılıyor. Ne yapalım? Su almaya devam edelim mi diye sordular. Resulullah Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez. Sahih-i Ahmed'de, bu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, Beyhaki'de, de geçiyor. Ebu Davud dedi ki: "Kutebe bin Sa'idi de işittim." Dedi ki: "Bu da kuyusunun bakıcısına derinliğini sordum. Suyun en çok olduğu durumda kasıklara kadar çıkar." dedi. "Azaldığı zaman dedim, avret mahlenin yani dizinin altına düşer." dedi. Ebu Davud dedi ki: "Bu da kuyusunu ridam ile bizzat örttüm." Ebu Davud. Üzerine ridamı gerdim. Sonra ritamı ölçtüm. Kuyunun genişliği 6 zira idi. 6 zira idi. Bahçenin kapısını bana açan kimseye kuyunun süre gelen kapısı yapısı hiç değiştirildi mi diye sordum. Yani daha önce daha mı küçüktü veya daha mı büyüktü? Kapıyı açan adama sordum diyor. Bana hayır dedi. Kuyunun içindeki suyun rengi değişmiş gördüm. İbni Ömer radıyallahu anh dinledim. Kendisine çöl bir arazide bulunan bir sudan ve ona uğrayan hayvan ve vahşilerden soruluyordu. Şöyle cevap verdi. Eğer su iki kulle, iki varil miktarında olursa pislik taşımaz. Bu da Sahih Ahmet'te, Darimi'de, Ebu Davud'da, Tirmiz'de, Nesai'de, İbni Mace'de, Hakim'de, İbni Hibban'da, İbni Huzeyme'de, Beyhaki'de, Albani İrva-ül Gallil'de zikrediyor. Yani bu miktardaki su pisliği barındırmaz, atar. Ancak suyun vasfı değişirse bu başkadır. İki kulleden az miktardaki su hakkında mutlak olarak pisliği barındıracağı da söylenen, söylenmemiştir. Yani iki kulle olursa su, Allah'a emanet 200 kiloya yakın bir su oluyor. 200 kiloya yakın bir su bildiğim kadarıyla. Peygamber Efendimiz'de iki kulesu su kirlenmez. Ama tabi bunun bir kaydı var, vasfını kaybetmemişse su. İki kulleden aşağı olup da içine necaset düşen kirlenir manasına mı gelir? Yok, hayır. O da gelmez. Hani ki iki kulleden aşağısı kirlenecek diye bir şey de yok. Suyun vasfının değişmesi dikkate alınır. Yani iki kulleden aşağı olur da, içine bir necaset düşerse, onun şey değişmezse, su vasfı, gene temizdir yani. Ebu Umame radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Şüphe su, su, su temizdir. Ancak içine düşen necaset sebebiyle, kaydı burada, kokusu, tadı veya rengi değişirse başka. Su temiz. İki kulle, üç kulle, beş kulle, bir kulle fark etmez. İçine düşen şey eğer tadını, kokusunu veya rengini değiştiriyorsa su necasetli. İsterse 10 olsun yani. Şey değişti mi? Tadı, kokusu? Tabii o suyun da tadı, kokusu değişmez onun suyun da kolay kolay. Zuhri Radiyallahu Allah'ın dedi ki: "Tadı, kokusu veya rengi bozulmamış olan suda sakınca yoktur." Bu konuda icma olduğunu İbn Münzir ve İbnü'l- Mülakkik nakletmişlerdir. Bu icmanın dediği yerde Sıddık Hasan Han Kannuci. Bu alim o zikrediyor. Kullanılmış su, bile kullanılmış su var. Necasetin giderilmesi hususunda abdest ve gusülde kullanılan sular da temiz ve temizleyicidir. Muazze el-Adeviyye dedi ki Ayşe radıyallahu anhaya kadın kocasıyla beraber aynı kaptan beraberce gusledebilir mi diye sordum. Dedi ki bu temizdir. Şu su temizdir. Onun hiçbir şey cünüp yapmaz. Ben Resulullah ve vesselam ile beraber aynı kaptan guslederdim. Resulullah aleyhisselatü vesselam elini kabın içine daldırmadan önce elini yıkayarak başlardı. Bu da sahih İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban'da geçiyor. Rubeyye binti Muaffiz radiyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselatü vesselam, abdest alırken elinde kalan su ile başını mes etti. Ebu Hureyre radiyallahu Tan Medine yollarından birinde ben cünüp iken Resulullah Aleyhi vesselam bana rastladı, gizlendim. Gidip yıkandım ve geldim. Resulullah aleyhisselam nerede kaldın ya? Ebu Hureyre dedi. Ben ''Cünüp idim ve temizlenmeden seninle beraber oturmayı doğru bulmadım.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Subhanallah Mümin, Müslüman asla necis olmaz.'' Müslüman necis olmaz. Bu da Sahih-i Buhar ve Müslim'in ittifak ettikleri bir hadis. ''Yani cünüp bir Müslüman bir suya elini daldırmış olsa da nemli bir şeye dokunsa onu pisletmiş olmaz.'' Nitekim Abdullah bin Zeyd radıyallahu rasulullah'ın abdestini alırken elini tasa daldırıp su aldığını belirtmiştir. Cerir bin Abdullah da hanımına misvaklanırken kullandığı su ile abdest almasını emretmiştir. Isıtılmış su Ömer radıyallahu anh, için güğüme su ısıtılır ve bu su ile guslederdi. Aynı zeybü Ömer İbn Abbas hasan Basri, Ebu Uvail ve Seleme radiyallahu anh'tan da rivayet edilmiştir. Bu cünüplük meselesinde de hani toplumunda var ya cünüp pis. Yere basarsa yerler titrer, bastığı yerde ot bitmez falan. Bunlar yani inançılar. İkinci kısım temiz olan fakat temizleyici olmayan sular temiz olan fakat temizleyici olmayan kendisi temiz ama temizlemiyor temize karışarak suyun ismini değiştiren boya sirke ve gusül su şey, e, gül suyu gibi boya sirke ve gül suyu gibi isimler alan sularla suya galip gelen mürekkep pişirilerek es suyu haline gelen sulardır bu tür sularla abdest ve gusül alınmaz. Temizlik ancak su ile mümkün olur. Yani boya, sirke ve gül suyu aslen temiz olan sular. Ama onunla temizlik yapılmıyor. Yani et suyuyla temizlik yapılır mı yapılır Ama kendisi temiz et suyu. Et suyu çorba içiyoruz işte. Kendisi temiz olduğu için içiyoruz ama onunla temizlik yapılmıyor. Temizleyici bir özelliği yok ama kendisi temiz. Temizlik ancak su ile yapılır. Allahü Teala şöyle buyurmuştur: Su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin. Nisa suresi 43 ve Maide 6'da. Ata radiyallahu süt ve nebiz şerbet ile abdest almayı çirkin görür. Süt nebiz yani nebiz şerbet demek. Süt ve nebiz ile abdest almayı çirkin görür ve bunun abdest almaktansa teyemmüm etmek daha iyidir derdi. Sahih-i Buhari muallak olarak zikretmiş. Ebu Davud da 86. hadisinde kaydetmiş. Bu ebu halden ebu aliye cünüp olup da yanında ne bizden başka su bulamayan kimse ne bizle edebilir. Yani şerbetle diye edebilir mi diye sordum. O hayır cevabını verdi. Şerbetle yani. Hasan el Basri de süt ve nebizle ile abdest alınmaz demiştir. İmam Buhari sahihinde şöyle bir konu başlığı koymuştur. Nebiz ile ve sarhoş edici şeylerle abdest caiz değildir. İçkiyle yani. Veya sarhoş edici neyse. İkinci başlıkta necasetler. İnsan gayıtası ve idrarı. Gayta bildiniz mi? Büyük şeyi, necaseti. Gayita büyük necaset. Açıktan söylemeyeyim. Ali bin Ebu Talim radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt emen çocuğun idrarı hakkında şöyle buyurmuştur. Erkek çocuğun idrarı üzerine su serpilir, kız çocuğunun idrarı ise yıkanır. Katade dedi ki bu durum yemek, yemeye başladıkları süt em, emdikleri süre içindir. Yemek yemeye başladıklarında ise her ikisi de yıkanmalıdır. Erkinkine süt, süt emiyorsa erkinkine su serpiliyor kızık yıkanıyor. Ama yemeye başladılarsa her ikisi de yıkanıyor. Ummu Qas bint radıyallahu Mihsan anlatıyor. Ben henüz yemek yemeyen küçük bir benim ben Henüz yemek yemeyen küçük bir oğlumla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gitmiştim. Varınca çocuğu kucağına oturttu. Derken çocuk elbisesine akıttı. Yani bir şey Su serpip elbisesine su getirip elbisesine serpti. Fakat yıkamadı. Bir rivayette çiledi demiştir. Yani çiledi. Suyu attı. Bu da Sahih-i Müslim'de, Ahmet İbni Hanbel'in müsledinde İmam Malik muvattasında, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Mace'de geçiyormuş. hatta de. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve mescitte oturmaktayken bir bedevi mescide girdi. Namaz kıldı. Namazı bitirince ey Allah'ım, ey, ey Allah'ım bana ve Muhammed'e acı. Bizimle beraber kimseye acıma diye dua etti. Bunun üzerinde Rasulullah Aleyhisselatü sen geniş olan bir şeyi daralttın buyurdu. Bedevi'ye bak ya. Çok geçmeden o kimse mescide me mescide eşemeye başladı diyor. Buraya işemeye başladı yani. işedi. İşemeye başladı. Tamam. Sahabeler o adamın üzerine engellemek için koştular. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam onun idrar yaptığı yere bir kova su dökün dedikten sonra ''Siz İslam ümmeti olarak ve kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı değil.'' buyurdu. Şimdi bizde işesi biri, Allah adamı gebertirler, <gülüyor> Sahih Buhar ve Müslim'de. ''Kabirde azap gören iki kişi hakkında Resulullah Aleyhisselam, birisi idrar sıç sıçrantılarından sakınmazdı ve diğeri laf taşıcılık yapardı.'' buyurmuştur. Bu da Sahih Buhari ve Müslim'de. Idrardan sakınmak lazım demek ki. İnsan işerken sakınacak. Kabir azabının, peygamber başka bir hadisinde de diyor, kabir azabını ekser ettiği idrardan Dikkat etmek lazım. Bir de laf taşıyacağı, kovuculuk yapmak. Ayakkabılarla da namaz kılınır. Bir başlıkta bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizden biri ayakkabısıyla bir pistle basarsa, Bilesiniz toprak konu temizler. Bu da Sahih-i Geyrihi. Bu Davud İbni Hüzeyme İbni Hibban Hakim Beyhakide. Geçmekte. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah Aleyhisselam namaz kıldırdı. Bize namaz kıldırdı. Namazının bir bölümüne ulaştığında ayakkabılarını çıkarttı ve sol tarafa koydu. İnsanlar bunu görünce onlar da ayakkabılarını çıkardılar. Namazını bitince şöyle dedi. Ne diye ayakkabılarınızı çıkardınız? Dediler ki senin ayakkabılarını çıkardığını gördük. Biz de ayakkabılarımızı çıkardık. Bunun üzerine buyurdu ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve ayakkabılarımda pislik veya eziyet verici bir şey bir rivayette, bir rivayete göre necaset olduğunu haber verdi. Ben de çıkardım. Biriniz mescide geldiğinde ayakkabılarına baksın. Onlar da pislik veya eziyet verici bir şey bir büyük rivayete göre necaset görürse onları silsin ve sonra onlarla namazını kılsın. Bu yurdu Sahih Ahmed'de, bu Davud'da İbn Huzeyme'de geçiyor. Yani ayakkabılarla da namaz kılınıyor. Hatta başka bir hadiste Peygamber selam diyor, sizler de ayakkabınızla namaz kılın. Yahudiler ve Yahudiler ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Muhalefet edin. kanı. Resulullah Aleyhisselam Fatma binti Ubeyş radıyallahu anha şöyle demiştir. Şüphesiz ki bu kan bu kan sızdıran bir damardır. Ay hali değildir. Ay hali vakti geldi mi namazı terk et. Esma bint Ebî Bekir radıyallahu an anlatıyor. Bir kadın Resulullah Aleyhisselam'a gerek ey Allah'ın Resulü Birimizin çamaşırına hayız kanı bulaşınca ne yapmalıdır diye sordu. Resulullah Aleyhisselam önce kazır ve sonra parmak ucuyla bulaşan yeri yıkar. Sonra da kan görülmeyen yere çiler buyurdu. O kurumuş kanı kazır, oraya su sı sıçratır, temizleniyor. Vedi, vedi bilen var mı? Vedi. Beyaz su. Yani nedir? Vedi. Bir yan var mı? Yok. Yok. Vedi. Ben yani burada yazıyor ben buradan okuyayım size dinleyin. İdrardan sonra gelen yapışkan sıvıdır. İdrar yaptıktan sonra, idrar bittikten sonra arkasından koyuca böyle şeffaf bir su gelir bazen. O su yanı vedi. Bu gusül bu gusül gerektirmez. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Meniden dolayı gusül gerekir. Vedi ve mezi'den dolayı ise Kişi cinsel organını yıkar ve abdest alır buyurdu. Abdest namaz abdesti. Hasen mefkuftur. İbni bir Şeybe ve Beyhaki rüvayet etmiştir. Nebevi dedi ki diyor. Ümmet Mezi ve Vedin-i oluşun oluşunda icma etmişlerdir. Mezi, Mezi de kardeşler ince yapışkan bir sıvıdır cinsel ilişki esnasında taziksiz yani taziksiz çıkar kişi bunun çıktığının farkında bile olmayabilir mezinin çıktığının farkında bile olmayabilir korunması zor olan necasetlerdendir gusül gerektirmez sadece abdesti boza ve cinsel uzun yıkanması gerekir avuca su alıp elbisedeki mezi izine serpilmesi yeterlidir Aleyküm selam. Miktat bin el Esvet şöyle demiştir. Ali radıyallahu an bana kendisi için Resulullah aleyhissalâsı vesselam'a kadınla yaklaşınca mezzakan kimseye ne gerektiği hususunda sormasını söyledi. Ali radıyallahu an ilaveten zira yanında Resulullah aleyhissalâsı kızı var. Bu sebeple bizzat sormaktan utanıyorum dedi. Miktat radıyallahu anh, der ki ben bu mesele hakkında Resulullah aleyhisselam sordum. Bana şu cevabı verdi. Biriniz buna rastlarsa fercini yani cinsel uzununu su ile yıkasın. Namaz abdesti gibi abdest alsın. Ebu Davud bir başka bir şu ziyadeyle kaygeder Zekerini ve iki husyesini yıkasın. İki husye hayalar. Hayalarını yıkasın yani mezi ile karşılaşınca e, cinsel organını bir de hayalarını yıkasın. Ebu Davud'un ziyade rivayetinde Sehel bin Huneif radıyallahu an anlatıyor ben mezi akıntısından epey bir sıkıntıdaydım. Bu yüzden sık sık gusül yapıyordum. Sonunda da Resulullah aleyhisselatü bu husustan sordum bana. Meziden dolayı sana abdest kafidir buyurdular. Ben ey Allah'ın Resulü Elbiseye değen meziden ne yapayım dedim. ve Sellem, elbiseye değerse ahiret mezi biraz su alıp onu mezinin ni zannettiğin yere serp serpmen sana yeterlidir. Cevabını verdi. Nevevi dedi ki ümmet mezi ve neciz oluşunda icma etmiştir. Şöyle bitireyim. Meyte illeş. Boğazıma veya şer'i kesim dışında ölen hayvanlar necistir. İnsan ölüsü balık, çekirge. Akıcı kanı olmayanların ölüsü bundan müsnesnadır. İnsan ölüsü necist değil yani. Ama yenmez. Mersed bin Abdullah el Yezni anlatıyor. İbni Yala Ezeba Seba'inin üzerinde bir kürk gördü. Ve elimle dokundum. Bana kürke niye elini değdin dedi. Ben bu hususta i̇bn Abbas radıyallahu anh'a sordum. Ve dedim ki biz mağribde yaşıyoruz. Mağrib, Fas kardeşim. Fas. Fas'ın adı mağrib. Mağrib ve i̇şte doğu anlamına anlamı geliyor yalnız. Yani doğu da olabilir. Doğru doğuda yaşıyoruz. Öyle diyelim. Bizimle birlikte berberiler ve mecusiler de var. Onlar bize kestikleri koyunu getiriyorlar. Kestiklerini yemiyoruz. Bize içerisine iç yağı konmuş deriden mamul dağarcık getiriyorlar. Bunu kabul edelim mi? i̇bn Abbas cevabına dedi ki bundan biz de Resulullah Aleyhisselam sorduk. Derinin Tabaklanması onun temizliğin temizliğidir buyurdu. Deri tabaklandığı zaman temizdir. Bu da sahih Müslim'de Malik'te, bu Dawud'ta, Tirmizî'de, Nesayi'de, Binmacî'de, Ahmed bin, bin Hambel'in Müslim'de, Darimi'de geçiyor. Bu hadis Mehten'in derisinin tabaklanmadan önceki halinin necis olduğunu gösteriyor. Hayvanlardan canlı iken kesilen parçaleştir. Hayvan canlıyken kesilirse bir parçası bu leş hükmünde. Ebu e, Ebu Vakid el-Leys dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi şöyle buyurdu. Hayvandan canlıyken kesilen parça leştir. Sahih-i Ahmed'te, Tirmizi'de, Darimi'de geçiyormuş. Eyleşek eti ve artığı Enes radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu Ehli eşeklerin etinin yasaklandığını ve onun pislik olduğunun duyurulmasını emretmişti. Sahih Buhari'de Müslim'de geçiyor arkadaşlar. Abdurrezzak'ın Musannef'inde de geçiyor. İmam Nesai bu hadisi eşin artığı başlığı altında nakletmiştir. Köpeğin salyası ve artığı Ebu Hureyre radıyallahu tewessalallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kaba köpek banmışsa yani bir şey yemişse onun temizlenmesi yedi kere su ile yıkanmasına bağlıdır. Hatta bunların ilki topraklı olmalıdır. Bir köpek bir şeyden yedi mi? Onların temizliği böyle yapılıyor. sahih Buhari Müslim İmam Malik, Ebu Davud Tirmzi, Nesai, i̇bn Mace Ahmed Ahmet ibn-i geçiyor. Vahşi hayvaların artıkları. İbn-i Ömer radiyallahu anh-u resulullah dinledim. Kendisine çöl bir arazide bulunan bir sudan ve ona uğrayan hayvan ve vahşilerden soruyordu. Şöyle cevap verdi. Eğer su iki kulle, iki varil miktarında olursa pislik taşımaz. Abi. Bu da Sahih Ahmet'te, Darimi'de, Ebu Davut'ta, Firmiz'de, İbn-i Maci'de, Hakim'de, İbn-i Hibban'da, İbn-i Huzeyme'de, Ebu İyala'da, İbn-i El-Mutteka'da geçiyor. Bunun zahiri sorular yabani hayvanların Artığın necaset olduğunu gösterir. Aksi takdirde böyle bir şart konulmazdı. ve